rahim ve şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina men yehdihillahu ve men ve la ve abduhu ve ama bat, fakat istiğal hadis, kitab Allah ve khair al-hadi, hadi Muhammed, sallahu alaihi sallam, ve şer al-umur muhtesatı ha ve kül muhtesetin bidâ ve kül bidâte zâlale ve kül zâlalletin fil nahr. İbn Abdil Hadi'nin el-Muharrar fil hadis isimli eserinin tercümesine bu hafta babul âniyeden, yani kaplar babından. Ee, devam edeceğiz. Aniye kaplar demektir. Evani şeklinde de çoğulu söylenir. Aniye diye de söylenir. Tekili inadır. Sırada 16. hadis var. Daha önce 15 hadis işlemiştiz geçen hafta. Bu kaplar babının ilk hadisi. Anılbera radiyallahu anh, gal. Emirane Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir <gülüyor> seb'in ve nehanâ an seb'in, emârna bi itba'il jenâiz ve iâdeti al-marid ve ijâbeti al-da'i ve nasri al-mazlûm ve ibrâru al-qasem ve reddü al-salam ve teşmîtü al-atis ve an âniyet al-fidda ve khátemi al-zaheb ve al-harir ve al-diybac ve al-qassi ve al-istabrak Merara radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın kendilerine yani ashabına yedi şeyi emrettiğini ve yedi şeyden yasakladığını bildiriyor bu hadiste. Emrena bir itba bir ittiba'il cenazis. Cenazeleri takip etmemizi yani e, o kabrine gömülünce kadar ona e, e, ittiba etmemizi, takip etmemizi emretti ve iyadetil mariz hastaları ziyaret etmemizi ve icabetit davet edene icabet etmemizi ve nasril mazlum zulme uğrayan kimseye yardım etmemizi ve ibrarul kasem yani sözümüzde vefa göstermeyi, yeminlerimizi doğru çıkarmayı ahitte bulunduğumuzda buna vefalı davranmayı ve reddus selam verilen selama cevap vermeyi yani selam almayı ve teşmitül atis yani hapşıran kimseyi teşmit etmek. Bu nasıl olur? Hapşıran kimseyi teşmit. Hapşıran kimse elhamdülillah dediği zaman veya elhamdülillahi ala kulli hal dediği zaman yerhamkallah, yerhamkallah demek onun tekrar e, yehdiina ve yehdükumullah demesi, bu hapşırmayla ile ilgili sünnette gelen edep. Yehdiina ve yehdükumullah ve yuslihu ve yuslihu balekum diye de e, devamı da var rivayetlerin birisinde. Ve nehana ve bizleri yasakladı nelerden? An aniyetil fitda. Gümüş, kapla, gümüş kaptan. Ve hatemiz zeheb. Altın yüzükten. Vel harir. Ve dibaç. Vel kassi. Vel istebrak. Bu harir, dibaç, kassi, vel istebrak kelimeleri hep ipekli elbiselerin çeşitleridir. Et ince, ince. bir e, ipekli elbise el Kasi Mısır'ın Kas şehrine nispet edilen bir, bir tür ipekli elbise. İstebrak'ta e, yine kaba e, ipekten elbise. Yani ipek elbise türleri yasaklanıyor. Velem yuskarüs sabi, yani yedincisini zikretmedi diyor ravisi. Bu hadis muttefakın aleyhtir. Ve haza lafzül Bukhari. Bu Bukhari'nin lafzıdır. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadistir. Ve fi lafzı Müslim'in, İmam Müslim'in rivayetinde ve an şurbin bil fidda. Gümüş kaptan içmeyi yasakladı. Lafzı da gelmiştir. Bu hadisin bu babla alakası ney? Aniyetil fidda. Gümüş kaptan yasaklama. Gümüş kap ile ne abdest almak için, ne bir şey yiyip içmek için, ne de süs olarak bulundurmak yasaktır. Süs olarak da aynı şekilde. Yani bu kapları mesela bizim ülkemizde vitrinlere süs olarak koyuyorlar. Bu yasaktır. Yani bunları bulundurmak da yasaktır. Kap olarak bulundurmak yasaklanmıştır. 17. hadis ve an ıı Huzeyfe bin bin el Yaman radıyallahu an, innabi sallallahu aleyhi ve قال, "La tashrūbū fi a’niyyat al-zahb wal-fidda, ولا تأكلوا في فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة." Huzeyfe radıyallahu an, Huzeyfe bin el Yaman an, şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. La teşrebu fi aniye'ti'z-zeheb vel fitah. Altın ve gümüş kaplardan içmeyin. Ve la taklu fi sihafiha. Yine bunlardan yemeyin. Fe innaha lehum fi'd-dunya <gülüyor> ve lena fil Muakkak ki bunlar bu ikisi dünyada onlar içindir. Yani onlar kim? Kafirler için gayrimüslimler içindir ve le nafil ahire bizim için de ahirette e, ahirette de bizim içindir. Bu da muttefakun aleyh yani Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. Burada e, az önce okuduğumuz hadise ek olarak ne var? Altın, da var. altın kaplar da var. Birinde sadece gümüş zikrediliyordu. Bu rivayette altın kaplarla birlikte gümüş kaplar da yasaklanıyor. 18. hadis Ve an Ümmü Seleme <gülüyor> Radiyallahu anh'a Zevc'ün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kalet Kale gâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ellezi yeşrabu fi ina il fiddati innema yücerciru fi batnihi naru cehennem Ümmü Seleme Radiyallahu anhâ, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, müminlerin annesi diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Ellezi yeşrabu yani o içenler fi inâil fitta gümüş kaptan içenler innemâ yücerceru fî batnihi nâru cehennem bu kimseler karınlarına ancak cehennem ateşini lıkır lıkır doldurmuş olurlar buradaki yücerciru ifadesini lıkır lıkır diye tercüme edebiliriz. Cercere eee devenin karnında çıkan ses demek. Yani cercere yücerciru da burada işte lıkır lıkır Türkçede en uygun tabir bu olur. Allahu alem. Müttefakun aleyh yine bu da. Yani Bukhari ve Müslümin rivayet ettikleri bir hadis-i şerif. Gümüş kaplardan içmenin haram olduğu, bunları kullanmanın haram olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor bu hadisten. Dolayısıyla e, kullanılması haram olan bir kabın abdest alırken de kullanılmaması gerektiğinden dolayı e, müellifimiz bu baba, yani taharet babına almıştır bu hadisi. 19. hadis An İbni Abbas radiyallahu anhuma en resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Eyyuma ihabin dubiga fakat tahora. Herhangi bir deri tabaklanırsa, tabaklanırsa temizlenmiş olur. Herhangi bir deri tabaklandığı zaman temizlenmiş olur. Bu da yani Tabak tabaklama, deri tabaklama derler ya, tabaklama. Debbağ, tabaklayan kimseye debbağ derler. Tabaklama diye dilimize geçmiş. Bir deri tabak yapıldı. Temizleme için onu ne yapıyorlar? Dericiler şey yapıyor onu. Tuz diyorlar. Tuzlu bir takım ameliyelerden geçirerek. Mesela çanta haline getirmek için veya başka malzemeleri de kullanmak için, kemer haline getirmek Tuzla için. Ha Kullanırlar. Yani hangi deri olursa olsun. Eyüma e, ihâbin. İhab deri demek hayvan derisi. Hangi deri olursa olsun tabaklanan zaman o temizlenmiş Tomuz olur domuz diyor. De domuz Domuz ayrı. Bunlar e, bunun dışındakiler. Eşçi de ayrı. Bunu Buhari dışında eee sahipleri rivayet etmişlerdir. Müslümin lafzında İza dubigal ihabu fakat tahura şeklinde gelmiş burada yani Müslümin lafzındaki ifadeye dikkat edin ve az önce okudum hadise dikkat edin. Bunun Türkçesinde fark edemezsiniz. Ama Arapça lafzındaki farka dikkat edin. Eyyuma ihabin. Eyyuma ihabin. fakat tahora. Hangi deri herhangi bir deri. Yani bakın burada nekre Geliyor herhangi bir deri tabaklandığı zaman ne olurmuş temiz temiz sayılırmış temiz olurmuş Müslüman lafzında ise iza dubiql ihabu bakın burada eliflam takısı var her deri değil eliflam takılı olan <gülüyor> buradan bilinen malum deriler kastediliyor iza dubiql ihabu fakat tahora Türkçeye aynı şekilde tercüme edilebilir ama burada bir diğerinde herhangi bir Deri tabaklandığı zaman temiz olur. Burada ise deri tabaklandığı zaman e, temiz olur. Bunu Dari Kutni, e, İmam Ahmet bu hadis hakkında e, bir takım eleştirilerde bulunmuş. Dari Kutni i̇bn Ömer radıyallahu anh'a'dan rivayet etmiş ve isnadının hasen olduğunu söylemiş. Yani Müslüm'ün hadisi i̇bn Abbas'tan geliyor. Dari Kutni bir de bunu e, hasen olduğunu derterek i̇bn Ömer radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor Evet. Demek ki derileri tabakladığımız zaman veya tabaklandığı zaman bunları kullanmakta herhangi bir sakınca yok. Bu temizdir. Dolayısıyla böyle kaplardan abdest de alınabilir. Temizlik içinde kullanılabilir. Bu baba konmasının hikmet-i Allahu alem budur. 20. hadis. Ve an Ebi Sa'lebe Ebi Sa'lebe el-Huşeni radıyallahu anh قال: "Qultu ya Resulallah inna bi ardı kavmin ehli kitabin efene kul fi anyetihim." Ebu Sa'lebe el-Huşeni Huşeni radıyallahu anh diyor ki Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. İnna bi ardi kavmin biz eee kavmin ehli kitabın biz ehli kitaptan olan bir topluluğun topraklarındayız. Fe ne kulufi ani tehum fi ani tehim Estağfurullah. Fi ani onların kaplarından yiyelim mi? Yani onların kaplarını kullanalım mı? La takulu fiha illa in la tecidu gayraha. Fa tesiluha Sümme kulû fîhâ. Lâ te'kulû fîhâ. Onlardan yemeyin. İllâ ancak en lâ tecidû Eğer başka bir kap bulamazsanız fâksilûhâ. Onları yıkayın. Sümme kulû fîhâ. Sonra onlardan yiyin. Yani Ehli kitabın domuz eti de yediğini düşünün şimdi burada. Ebu Saleb el-Huşenî radıyallahu anh burada böyle bir kavmin, yani domuz eti de yiyen bir kavmin olması sebebiyle veya Allah'ın adı haricinde kesilen kurbanların piştiği bir takım kaplardan endişe ne yapıyor? Bu kaplardan yiyelim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hayır onlardan yemeyin diyor. Ancak başka kap bulamazsanız bakın birinci tercihimiz onlardan yememek. Ama başka kap bulamazsak onları yıkayın ve onlardan yiyin. Burada, bu da mutefakun aleyh, Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadis. Evet, 21. hadis. Ve an İmran bin Husayn radiyallahu anhuma. E, İmran radiyallahu anh ve babası, ikisi de sahabedir. O yüzden radiyallahu anhuma diyoruz. Bu Husayn'ı şey, hadisinden hatırlayabilirsiniz. Zaman zaman anlattığımız e, Husayn, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a geliyor. Ve e, Allah Resulü ona diyor ki, ey Hüseyin söyle bana senin kaç tane ilahın var? Alt yerde bir gökte yedi tane diyor. O kıssada geçen Hüseyin bu. Bazıları bunu Hüseyin diyor, bu yanlıştır. E, Hüseyin ayrı bir manadır. Hüseyin başka bir manadır. İmran bin Hüseyin İşte o Hüseyin'in oğlu İmran radıyallahu anh rivayet ediyor. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu tevedde'u Min mezadeti imraetin müşrike. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabeleri tavadda abdest alırlardı. Neyden? Min imre eti imre imraetin müşriketin. Müşrike bir kadının su kabından abdest alırlardı. Muttefakun aleyh ve huve muhtasar min hadisi tavil demiş İbn Abdülhadi. Bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadistir ve Uzunca bir hadisin bir bölümüdür diyor burada. Özet bir bölümüdür diyor. E, mezade kelimesi su taşmak için kullandıkları e, deriden yapılan deriden yapılan bir kap. Kırba gibi deriden yapılan bir kap. Yani deriden yapılma kaplarla abdest alınabileceğini isterse müşrik olsun. Eğer tabaklanmışsa eğer tabaklanmışsa Müşrik bile olsa onun kabından abdest alınabileceğini açıkça davet ediyor bu hadis. 22. hadis Ve anca Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma Yine burada da radiyallahu anhuma diyoruz. Cabir radiyallahu an ve babası Abdullah radiyallahu an ikisi de sahabedir. Fi hadisin lehu e, Rivayet ettiği hadisinde Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal Muhakkak ki Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurdu. evku kurab Bekun veskurusmallahi aley Es bazı rivayetlerde veskısmallahi aley diye geçiyor veskıs burada sadece ve hamiru aniyet tekkun veskurusm Allah velev en tarihdu aleyha şey burada evku kurab evku bağlamak demek vika Vika kelimesinden e, müştak. Bağlamak demek, bekun kırbalarınızı yani su kırbalarınızı bağlayın. Veşkür ismallah ve Allah'ın ismini zikredin. Allah'ın ismini zikrederek bağlayın. Ve khammiru aniyetekun. Veskür ismallah. hammiru khammere örtmek demek. Bu yüzden hamur, yani içkiye hamur denmesi aklı örtdüğünden dolayı hoş edildiğin şeylere hamr denmesi aklı örtüğünden dolayı. hammiru örtün, aniye tekun, kaplarınızı. Veskürüs malla, Allah'ın ismini anarak örtün. Velev en her aleyha şey'a. Üzerine bir şey kapatarak da olsa örtün diyor yani. Müttefekun aleyh, bu harbi müslümanisi. Bu hadisin bu babda yer almasının sebebi, bekum Yani kırbalarınız ifadesinden dolayıdır. Kırba deriden yapılma su kaplarıdır deriden yapılmaz su kaplarından abdest alınabileceğine e, delalet ediyor bu hadis. O yüzden bu baba almış meelis. Şimdi e, bir sonraki hadis 23. hadis. Müslim'in rivayeti bu da. E, burada neden böyle yapıldığına dair bir illet, bir hikmet zikrediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gal, Allah Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Gattul ina ve evkul ve el kusika fe inne fi s-sanati leylaten yanzilu fiha veba la yemur bi ina in leysa alehi qita ev siqa in leysa alehi vika illa nazale fihi min zalikal veba diyor ki Allah Resulullah'a s.a.v. gattul ina yani kaplarınızı örtün açık bırakmayın ve sika, su kapları demek. Su kaplarını da bağlayın, yani kırbalarınızı bağlayın. Fe in nefis seneti leyleten yenzulufiya veba. Muhakkak ki yıl içerisinde öyle bir gece vardır ki o gecede veba iner, veba nüzul eder. La yemurru bi ina'in, leysa alehi qita'in, qita'un. Evsiqa illeysi aleyhivika yani üzeri kapatılmamış bir kap veya bağlanmamış bir kırba olmasın ki mutlaka o kaba uğrar illa nezle fihi minzal kelweba mutlaka veba o kaplara girer diyor. Bakın bizler bu gecenin hangi gece olduğunu bilmiyoruz vebanın geleceği hangi gece olduğunu bilmiyoruz bu sebeple her gün akşamları kaplarımızı kesinlikle açık bırakmamamız e, su kaplarını ağzını bağlamadan artık şişe ise kapağını sıkılamadan, kapatmadan e, yiyecek kapları üzerini örtmeden bir önceki hadiste geçtiği gibi bir şeyle de olsa üzerini kapatmadan gecelemememiz, yatmamamız. Bakın bu çok önemli bir tavsiye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan çok önemli bir tavsiye. Evet, bu babın hadisleri bu kadar. Bugün başında söylediğimiz gibi kısa yaptık. Kap kaplarla ilgili bab kısa çünkü e, telhisül habir kitabında bazı zayıf hadisler var eğer bir fayda mülahaza edersek onlardan da bazılarını okuyalım burada yani İbn Hadi'nin kitabında e, bab başımız Babul aniye idi yani kaplar demek bu müslüm Müslim şey, ya, Cabir bin Abdullah radıyallâhın ma. Telhisül Habir kitabında da esavla, Bedrül Münir kitabında da Babul Evani diye başlık atmış. Az önce söylediğim gibi Aniye ve Evani ikisi de ina kelimesinin çoğuludur, kaplar demektir. Evet, burada bazı zayıf hadisler almış e, biz onları da kafa karışmasın diye belirtelim ki böyle bir hadise karşılaştığınızda yani konuyla birisi konuyla ilgili olarak bir delil getirirse veya bir yerde okursanız e, kafanız karışmasın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Meymune radiyallahu anh'ın koyunun posta hakkında otla tabaklandığı zaman temiz olmuyor mu? dediğini e, rivayet ediler. Bu yumuşatarak temizleme yani otla yumuşatarak temizleme şeklinde. Bu zayıf bir rivayet. E, ölü hayvanın ne derilerinden ne de sinirlerinden faydalanmayın. E, bir topluluk tarafından, muhattislerden bir topluluk tarafından rivayet edilmiş. E, Ahmet bunun terk edildiğini söylüyor. Yani Ölülerin ne derilerinden, ne sinirlerinden faydalanmayın şeklinde bir rivayet görürseniz bilin ki bu nesh edilmiş. Yani bu zaten İbn Had'in kitabında gördüğünüz gibi deri kapların kullanılması söz konusu bu meşrudur. Bunun da yani ölü hayvan ne derilerinden, ne sinirlerinden faydalanmayın hadisinin de senedindeki bir takım problemlerden dolayı terk edildiğini, bununla amel edilmediğini söylemişlerdir. Alimlerin çoğunluğu Abdullah bin Hakim'in sahibi olmayışı ile illetlendirmişlerdir. Yani bu hadisin ravisi Abdullah bin Hakim'in sahibi olmadığı. Dolayısıyla rivayetin mürsel olduğu gerekçesiyle e, illetlendirmişler. Deri tabaklanınca temiz olur hadislerini biz söyledik az önce. Meytenin derisinden sorulunca yani bakın e, deri eyyuma ihabin diyorduk ya biz. Ondan sonra İza Dubikal İhabu diye verdik lafsı. Yani buradaki deri Eliflam takısı, şunun için Eyuma İhabun derken herhangi bir deri, yani domuz derisi, eşek derisi falan değil. Yi eti yenilen, yani derisinden faydalanması caiz olan hayvanlar. Şimdi bunun meşru kesimle kesildiğini düşünün, koyunun veya ineğin Meşru kesimle kesildiğini düşünün. Bunun derisi tabaklanınca temiz olur. Bunda bir hiç kimsenin aklına bir şeybe yok. Peki ya o leş olarak ölmüşse, bunun derisi ne olacak? İşte eyyuma ihabun dubiga fakat tahura hadisi bunun için. Hangi deri olursa olsun, yani bu tür meyte bile olsa, onun derisi tabaklanınca temiz olur. Burada meytenin derisi, Nesai'nin lafzında zaten şöyle geliyor. Meytenin derisinden soruluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yani leşin, ölmüş hayvan derisinden soruluyor. Allah Resulü de tabaklanınca temiz olur buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcının sapının gümüşten olduğu mürsel olarak ve merfu olarak da hasen bir isnatla rivayet edilmiş. Ee, Nesai'nin ...ricali sayın ricali olan... ...raviler zinciriyle bunu rivayet etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...kabzası, kılıcının kabzası... ...tutamacı e, gümüş dendi diye. Yani burada... ...savaş aletlerinde... E, ...gümüş kullanmanın... ...kılıçta e, süslemesinde... E, ...bunlarda bunların caiz olduğuna... ...bir işaret var. Altın ve ipek... ...bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır... ...lafzıyla... E, ...geliyor... Biz zaten ipek ve altının e, taharet babıyla alakası olan kısmını İbn Abdülhadir'in kitabında görmüş bulunduk. Çizgili ipek konusu var Yol yol e, ipek şey yapıyorlar. Mesela e, şu yenlere falan kısmi ipek e, dikiyorlar. Bazı yerlerde. <gülüyor> Bazı yerlerde bu var. Bir de savaşta buna cevaz var. Bazı sabilerin ipekli elbiseyle savaştıkları ama savaşta sadece bunu yaptıkları veya bir uyuz hastalığından dolayı ipek gömlek giydikleri rivayetleri gelmiştir. Bunlar istisnai durumlardır ama genel olarak erkeklere ipek haramdır, ee, bu yasaklanıyor. Yol yol, çizgi şeklinde bir ruhsat da var bazı rivayetlerde. Biraz parmak kalınlığında mı diyorsun? Hı -hı. Iki, parmak. i̇ki parmak kalınlığında. E, e, gümüş kaplama oluyor. Şimdi, bizim gümüş kaplamalar var. caiz değil. Değil mi? Değil. Çünkü İpek'te e, usul derslerinde bunun örneğini vermiştik. Bu örneği vermiştik. İpek'te böyle bir ruhsat hadisle geliyor. Ama gümüşte yok bu ruhsat. Gümüş kaplama da olsa evet. bu kaplamalar e, içerisinde gümüş karıştırılmış şeylerdir. Madenlerdir. Altın kaplama da herkes öyle. Bunları kullanmak ya saklanıyor. Burada geliyorum soruyor. Bilmeyenlere satın, Bir kere Yok. Dört tribine veriyorsun. Subhanekallahü ve bihamdike ve ve ve ala ve ve Soru var mı bu konuyla ilgili? Soru yoksa. Güdü caiz olmayan bir şey satmak doğru Değil. Onu ancak gümüşçüye satabilirsin. Onu eritip başka Aynen. şekilde kullanması için ee, başka Gümseyi türlü... Mi? Yani... Çünkü başkasına versen o sırada o kullanılır. Evet. Bazıları e, şey yapıyorlar. E, mesela haç dönüşünde falan zemzem evet. için gümüş kaplar alıyorlar. Onlardan da var. E, Adamın niyeti <gülüyor> yani Allah'ın mübarek kıldığı bir suyu içmek ama haram olan bir kaptan içiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hadiste okuduk evet. ya karnından <gülüyor> lıkır lıkır cennet ateşini doldurmuş olur diyor. Ne oldu billah. Zemzemin yerine oturacak o zaman. Allah'ım tamam, Allah'ım. bu bilinçli yapılıyor. Bilmeyen için... Yani bundan sonra herhalde önceki yaptığımız için yoktu. Şimdi bak, buralarda bilinçli yapmak, bilinçsiz yapmak konusunda şunu değerlendirmemiz lazım. Neden bilmiyoruz? Yani bu insan, neden bilmediğinden sorumludur. Cehalet mazerettir derken... Cehalet mazerettir ama cehalet nerede, ne kadar, ne boyutta mazerettir. Biz cehaleti tekfire manidir diyoruz. Yani cehalet tekfirin engellerinde ama mazeret değil. Yani kişiyi tamamen mesuletten kurtarmaz. Öğrenebileceği bir şey, öğrenmesi gereken bir şeyi öğrenmesi üzerine farzdır. Bu mesuliyetten kurtulmaz. Ama, ama tekfire gelince tekfirin manilerinde. Ben gibi mazeretimiz olamaz Şimdi insan bir... mesela her şeyi bilemeyebilir <gülüyor> ama mesela e, akıl bali olduğu andan itibaren abdestin ne şekilde olduğunu öğrenmek, araştırmak zorunda. Evet. Namazın ne şekilde kılındığını öğrenmek, delilleri de araştırmak zorunda. Bu üzerine vaciptir. Ha, öğrenmek için çaba göstermiştir, yanlış öğrenmiştir veyahut Bak bu mazeret. Veyahut e, bazı ilme ulaşamamıştır. Bu mazerettir. Ama öğrenmemiş, alakası kalmış. Bir iş yapacak, helalini, haramını araştırmıyor. Ticarete girecek, ticarette neler haramdır, neler değildir araştırmıyor. Bu Allah katına mazur olmaz. İnsanlara ben bilmiyordum der. İnsanlardan kendisini kurtarabilir ama Allah katına mazur olmaz. Çünkü öğrenmesi vaciptir. Evlenecekse evlenmeyle ilgili şeyi, hacca gidecekse hacla ilgili farzları, bunun müfsitleri, bunu bozan şeyler, zarar veren şeyler, helallerini, haramlarını, müstahablarını öğrenmek zorundadır. Yani İslam'da kuru kuruya uydum kalabalığa şeklinde bir hareket yok, sazan gibi atlamak yok. Muhakkak delille hareket edilmesi gerekir. Evet, bu açıdan bir mazeret söz konusu olmaz. Ama tekfire gelince... E, tekfir, tekfir ettiğin kimse de eğer küfür kafir değilse o tekfirin sana dönme tehlikesinden dolayı biz kendisini İslam'a nispet eden bir insanın tekfirine mani olacak her durumu araştırmak zorundayız. Bu maniler ortadan kalktıktan sonra, şartlar yerine geldikten sonra ancak tekfir o zaman söz konusu olur. Bu açıdan biz cehalet, tekfir manilerindendir diyoruz. Yoksa mazeretli boyutunda tamamen mazur değil. Öğrenmesi gereken bir şeyi öğrenmemişse ondan mesuldür ve imkanı da var da öğrenmemiz de ondan mesuldür. Günahkar olur yani.